Bismillah ala ve elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ve resullahi 13. dersin cin maddesi. Burada da şimdi derste göreceğimiz üzere uzak için ismi işaretleri olan zarike ve tilkenin çoğulu ulaikeyi göreceğiz. Ve diğer ismi işaretleri de karşılıklı karşılaştırarak öğreneceğiz inşallah. Ha ula'i ihveti ve ulâike istigai Bunlar erkek kardeşlerimdir. Ve onlar arkadaşlarımdır. Ulâike zalike ve tilkenin e, çoğulu ha nasıl haza ve hazihinin yakın için isim işaretleri olan haza ve hazihinin ortak çoğulu ise ulâike de uzak için isim işaretleri zalike ve tilkenin ortak çoğulu. Onlar Buradaki ih ve tün kelimesi mütekelim yasamuzaf kardeşlerim. Estikaun kelimesi de estika kelimesi daha doğrusu mütekelim yasamuzaf estika i. Men ulayker ricalot tivalio. O uzun boylu adamlar kimdir? Cevap hüm etibbau min Amerika. Onlar Amerika'dan doktorlardır. men ulaiken nisa'u yukarıda rical için er rical için ulaikeyi kullanmıştı. Burada da en nisa için ulaikeyi kullandı. men ulaiken nisa'u o kadınlar kimdir? hunne ümmehatü talibati onlar bayan e, öğrencilerin anneleridir. ümmehatün, ümmün kelimesinin çoğulu. ümmehat burada et talibata muzaf. Bayan öğrencilerin anneleri, Hünne müpteda ümhat haber ve talibat da muzafun iley. Ümhat aynı zamanda muzaf kelime olur. Muzafet terkibin ilk kısmı yani. Ağa uttullah bir indel müdiri. Erkek öğrencilerin babaları müdürün yanındadır. Aba uttullahı. Buradaki abaun kelimesi e bunun çoğulu. e bunun O da tullabuna muzaaf. Burası abaot tullabi olduğu izah etter ki gereği. E ulai kenisau, xalatu ki ya Maryemu. Ey Meryem o kadınlar senin teyzelerin mi? Xalatu ki. <gülüyor> haletun, halatun. Tamam. Halatun, halun, haletun. Haletun'un çoğu halatun. O ikiye muzaf oldu. Halatuki. O kadınlar, ey Meryem o kadınlar senin teyzelerin mi? La hüne ammati. Hayır onlar benim amelerimdir, halalarımdır. Ammati, ammetünün çoğu ammatun. Mütekellim ya sana muzaf. Ammati. Ha ulay ve ulaike mühendisuye. Bunlar doktorlardır ve onlar mühendislerdir. Yani bu yakındaki olan çoğu erkek şahıslar doktorlardır ve o uzaktaki olan erkek şahıslar mühendislerler. Ha yakın. Ulayke uzak kullanılan çoğul cem ismi işaretler. Haulâhi ricalu fugarâû ve ulayke eğniyâû Bu adamlar fakirdirler ve onlar zengindirler. Haulâhi <gülüyor> bu cümlede haulâhi <gülüyor> müpteda ve ismi işaret. Ondan sonra gelen marife isim erricâl onun bedeli. Evet, evet, evet. Bedel. Fukara uysa haber. Vav'dan sonra ikinci cümle başladı. Ulaike mükteda, eğniya, onun haberi. Ulaike tullabu duafun. O öğrenciler zayıftırlar. Cümlesinde ulaike mükteda duafun haber. Et tullab neyfi? Zayıflar. Zayıflar. Et tullat ne peki? Evet. Ulaikenin bedeli. Evet. De'af daifunun çoğulu. Kibarun gibi. Fi'alun vezirin üzeri. Men ulaiken ricalu O adamlar kimdir? Hüm vüzerâ'u. Onlar bakandırlar. O da vezirin çoğulu. O da vezirin çoğulu. Vüzerâ'u. Evet. Vav, zera, kök harfler fuala kalıbında. Bunların hepsi fuala kalıbında ve ef'al kalıbında gelen çoğulların hepsi eee gayrımunsariftır dersin sonuna doğru onu göreceğiz inşallah. Temarinu alıştırmalar el evvel ilk alıştırma havvilil mübteda fi kullin minel cümlel latiyet ila cem'in. Havvil Çevir, emir fiil. Neyi çevir? El müptede'e, mef'ul. Müpteda'yı çevir. Nerede? Fi kullin minel cümeli atiyeti. Gelen cümlelerden hepsinde müpteda'yı çevir. Neye çevir? İlâ cem'an, ceme, çoğula çevir. Misale bakalım. Zâliker racülü müderrisum. Müfret, müzekker ve Bayit için, uzak için ismi şahit. Zalike. O adam müderristir. Çoğulundaki müptidayı Zalike'yi ulaikeye çevirdik. Devamı okumadın. Devamını okumadın. Devamını okumadın. Neyi ver? Ma Çok güzel okudun Şükrücüm. Teşekkür ederim. Mea taghiyiri taghiyirin ma yelzemu Mea taghiyirin ma yelzemu Lüzumlu olan şeyin taghiyiri değiştirilmesi Hatta taghiyiri ma'ya muzaf yaparız Mea taghiyiri ma yelzemu Gerekli olan şeyin değiştirilmesi, dönüştürülmesiyle beraber Ceme Çoğla çevirmekte dahi Mea taghiyiri Ma yelzemu, yelzemu lüzumlu olan gereken demek. Ma şey, takyir, ma'ya yamuzaf, lüzumlu olan şeyin, lüzumlu olan şeyin değiştirilmesinden, şey değiştirilmesiyle beraber ma. Değiştirme. değiştirme, dönüştürme. Evet, o kısım ben de yoktu mesela devam edelim <gülüyor> zalike racülü müderrisün cümlesinde müpteda zalike <gülüyor> racül onun bedeli müderris haberi buradaki mübtedayı çoğul yaparsak yani ulaike yaparsak onun bedeli racülde rical olacak çünkü gerekli olan şey o da değişmesi gereken bir şey <gülüyor> devamında da haber de değişmesi gerekiyor o da ne olacak ulaike ricali müderrisune gereken şeyi değiştireceğiz gerekmeyen değiştirmeyeceğiz daha önce başımıza gelmişti hatırlayın gerekmeyen değiştirmeyeceğiz bakalım şimdi ilk alıştırma men zalikel feta o genç o delikanlı kimdir cümlesinde müpteda bu da zalike onu ulaike yaparsak el fetayı ne yapacağız fityeti Fit yapacağız Dolayısıyla sorumuz men ulaikel fitiyet olacak. Tamam mı? Cevap da Yok. Sadece o soru cümlesi, soru cümlesi ise soru şeklinde, cevap cümlesi ise cevap şeklinde müftidayı ceme çevireceğiz. Müfret olan müftedayı ceme çevireceğiz. Cevap vermeyeceğiz. Bir tane daha yapalım. Örneğin dördüncü cümleyi yapalım. Veya Altıncı cümleyi yapalım. O biraz karışık gibi. Hazihil mer etü ve tilke tabibetun. Hazihi müfret müzakker için kullanılan yakın isim işaret el mer Buradaki hazihi müpteda el mer onun bedeli. Mümerrı haberi. Bu kadın hemşiredir. Ve tilke ve o tabii doktordur bayan doktor. Cümlesinde hazihi ve tilkeyi çoğula çevireceğiz. Oh. Dolayısıyla haüla'yı diyeceğiz. Devamında başka neler değişecek onlarla beraber haüla ile beraber haüla'yın nisa'u değil mi evet. meretü nisa'ya değiştik. Haüla'yın nisa'u <gülüyor> Ümeredatün. Ümeredatün mü? Ümeredatün'e i̇şte dönüştü, çoğul oldu. <gülüyor> tilke <gülüyor> ve ulayke tabibatun. Tabi Tabi Tabi Tabi evet, güzel. Maşallah. Fehm <gülüyor> evet, etmişsiniz. Til ve tilke tabibatünde de eee tilke mübteda, tabibatünde evet. haber oluyor sadece? sadece. Evet. Şimdi ben ikinci cümleden itibaren okuyayım, tercüme edeyim siz karşılığını eee yapmanız gereken araştırmayı yaparsın inşallah. Kısa bir hatırlatma. Uzun zamandır defterlere, kitaplara kontrol etmiyorum ve edebilirim. Vallahi hiç önemli hem Hep ikrar ettik ama bu önemli. He, okul yaz. Alıştım buna. Yok, ben yapacağım zamanı bilirim. Rasol <gülüyor> Sultan'ın evine yakınımıza taşınıyor şuraya. <gülüyor> evet. Min eyne zalikel müderrisu. O öğretmen neredendir? Tilkel fetatu bin tuttabibi O genç, bayan, doktorun kızıdır. Hadet talibu bin inkelterra ve zalike min Bu öğrenci, erkek öğrenci İngiltere'dendir ve o Fransa'dandır. E zalikel mühendisu müslümün o mühendis Müslüman mıdır? 7. cümle. Men hazal veledu tavilu. Hayır, selam. Bu uzun boylu çocuk kimdir? Til kel fetatü's sagayratü, Uktu Hamidin. O küçük kız. Hamidin kızı mıdır? Kız kardeşimdir özür dilerim. Uktu <gülüyor> Hamidin, Hamidin kız kardeşimidir. Kız kardeşidir. İstifa memzesi yok başına. Kız kardeşidir. O küçük kız Hamid'in kız kardeşidir. Tilkel mer'etü ümmü talibeti. O bayan, o kadın, bayan öğrencinin annesidir. Zaliker racülü <tülüyor> tacirun kebirun minel memleketil arabiyyeti Saudiyeti. Sen de muhalefet ediyorsun bugün ha, şükür, ha şükür Maşallah. Büyükler. Ne yazıyor orada? Ben de Allamun. Allamun. Tamam. Allamun. Öyle mi? Allahın. Al Kibarun mu? Kibar. Allamun. Kebirun. Kebirun. Evet. Tamam. Ali'mın mu? Alim, alim, alim. Alimin, doğru. Alim İlk değil herhalde son dolu bize. Değil mi? İnşallah. Ee, o adam Suudi Arabistan memleketinden büyük bir alimdir. Alim'in kebirun min al-mamlaketil arabiyyetis yet, Suudi Arabistan memleketinden. Burada Bur çoğul yaparken âlimi de Allame. yeni kelimelerde var. Onun bir, bir iki tane daha çoğulu var. Allametun'da var. O da allame. Çok bilgin, çok alim manasında. Değil. Evet. Hani böyle çoğulun çoğul diyorduk ya, ulama'nın üzerinde Allâhü çok alim, çok çalim var. Evet. Evet. Essani, ikinci alıştırma. Birinci alıştırma ile ilgili soru yoksa devam edelim. Eşir İn el atiyeti Bismi işaretin lil ba'idi. Zalike, tilke, ulaike. Esmai ila var ya arkadaşlar harbizler. Evet. Eşir ile esmai. Evet. Zalike, tilke ve ulaike'den oluşan uzak için işaret isimlerinden işaret ismini daha doğrusu gelen isimlere işaret edin. Bir daha tercüme edelim. Uzak için işaret ismiyle gelen isimlere işaret et. Hangi uzak için? Zalike tilke ve eden uygun olanıyla. Bu geçtiğimiz derste yaptığınız alıştırmaya benzer bir alıştırma. Talibun Zalike ile işaret edilecek. Tüccarun ulaike ile müderrisatun bu gibi. Evet. Tabibetüncedetün, ümmuhatut talibati, abauttullabi, fellahun ümmu Muhammedin sadiqi, ehovatî, ihbâtî. Bunlara işaret edeceksin. Uzak için. Az önceki verdiğiniz derse yakın için işaret senin yapmamıştım. Efendim. Mı? Müdafi saatin çoğul mu tekil mi? Çoğul. O zaman? <gülüyor> Ulayke, olsaydı tilki alacaktı. Es Salis üçüncü alıştırma. Hatice al kelimeatil hatiyeti Gelen kelimelerin çoğulunu getir. Ümmün ebun, imra'atün, ammetun, daifun, vezirun, ismun. Bildiğiniz kelimeler zaten. Onları yazacaksınız. Şimdi burada yeni bir e, kaide göreceğiz. Daha, doğrusu, daha önce başladığımız bir kaideye, gayrimusalliflere bir ilave yapacağız. Nedir bu ilave? İkra vektub, ve oku ve yaz. Estiga'u, egniya'u, Elkuvya'u etibbağı. Bunlar, sadığın, fakir, ganiyün, kaviyün ve tabi bunun olan kelimeler. Bu kelimeler gayrimunsaliftir. Ondan dolayı, e, temin almadılar. Gayrimunsaliflerin özelliği biliyorsunuz, temin almazdı. Niye gayrimunsalift bunlar? Çünkü sonu müennestlik elifi dediğimiz elifi memdude ile bitiyor. Elifi memdude ile. Sondaki hemze var ya ona elifi memdude denir. Mı? Evet. Elifi memdude. Ve kalıbı da her elifi memdude ile biten kelime gayrimusallif değildir. Kalıbı da ef ila u kalıbı ile hemen arkasında bende ala u kalıbı ile gelecek dolayısıyla toparlayalım F ila kalıbı ve fu alâ kalıbı üzere gelen elif-i ile biten her kelime gayrimunsaliftir. F ila u ve fu u onu yazık herhalde bir yere değil mi şimdi? F ilâ u kalıbını hemen ilk bölümün yanına Anlayacağımız şekilde yazıyoruz. Devamında da fukara u zümela u ulema u kelimelerin çoğu e, kelimeler geldik. Bunlar da aynı şekilde fuale u kalibü üzere gelen ve sonu elifin memdure ile biten kelimeler. Dolayısıyla gayrimuhsariftir. fe lafu ala u 10'luklarını yazmak Yok, onlar da yoktu. Aa şeyde vardı. Çoğul kalıbında vardı da gayrımus sarifliğe <gülüyor> dair bir şey bahsetmemiştik. Sadece gayrımus sariftir demiştik, geçmiştik. Şimdi gayrımus sariften arasına kattık bunu. Bunların kalıplarını bir şöyle tekrarlayalım. Estigau kalıbı, estigau kelimesini örnek olarak alalım. Onun aslındaydı, sadiy kun idi. Müfrede davaşız. Aslı değil miyelim? Düzeltelim. Müfredi sadiy idi. Yani asıl kök harfler, sad, dal, gaf. Sad, dal, gaf. F, ale, fa'ilun ve geliyordu. O estigauya dönüştü. i, la, u kalıbı oldu. Çözebildik mi? bu i i Ayın F-I Olmaz f i l bazen Olur. dilimiz kayabilir f diyelim de diyebiliriz Aleyhimiz de deriz olarak kullanılmaz <gülüyor> Evet Ayın Ayının kalını ı ile okunur yani Kalın olduğundan dolayı ayın e, kesral haliyle İkinci dörtlük ise fugarau zümelau vuzurau ulemau bunlar da fu-a-la-u kalıbı. Bakalım fugarau kelimesi. Müfredi fakirun idi. Kök harfleri fe-gaf-ra Onları tespit ettik. Şimdi çoğulunu bu simge fe-ayin ve lam ile simgeleyecek şekilde e, kodlayalım. fu a u Çözdük inşallah değil mi? Tilaver vereceğim nasıl durum orada? Sorun yok. Tamam. <gülüyor> Dolayısıyla bir kelime ef ve fu kalıbı üzere gelen e, çoğul ise onlar gayrimun saliftir. Çünkü sebep sonunda elif-i memdude var. Elif-i memdude ile kelimeler. Bir de, bir de elif-i maksure var. elif Elif-i maksure. Onlar da mühennes kelimeler. Yazı yazmıştı Esre ise men Şimdi üzere geldi. Evet. Evet. geldi. Burada eb da geldi. Evet. da Evet. Değil mi abi? Bu da mı değişti abi? da mı değişti değişti abi? Fukaraya da Evet. Bende dörtlük şeklinde. İlk sırada dört tane var. F ya. ilave kalıbında. İkincisinde bu dört o, bu de dört sıra. Bizde elif mi değiştiriyor baştaki abi? Baştaki elif mi değiştirdi bu Sondaki, gibi? sondaki elif memdudu. Sondaki elif memdudur dedir. değil de, Üç, de, de Ama yani evet, de değiştirmiyor. Neyi değiştirmeyecek? yani kalıpları. Kalıbın ne değişmesinden. Şöyle yani ula, diyor, evet. Ala, evet. Şimdi bu etlâ u gelen e başta bir eliften dolayı mı üzere geldi kalıp yani? E bu alea e geldi. E geldi. Şimdi bu o dersi anlattığımızda sen yoktun herhalde. Ha, şeyleri bir kelimeyi fe, ayin, lam ile simgeleme anlatmıştım arkadaşlar. Tamam, Sen, var mıydı? Mı? Tamam. Asıl kök harfleri bulacaktık. Birinci kök harfi fe, ikinci kök harfi ayin, üçüncü kök harfi de lam ile simgelecektik ya. Tamam, anladım ben onu da yani bu 4 kalıb üzere 4-5 Evet, Hı? evet Hı? dur. Anladın. Şimdi esdiqa u bunu kalıp bu üzerine geldi diyor mu abi? Evet. Bunu baştaki Elif mi bunu değiştirdi yani? Neyini değiştirdi? Sen sordun yani, soru. Kalıp üzerinde mi değişti? Bu kalıp, bu Elif gelince mi değişti yani? Elif'in memdude olduğu için değil mi? Elif'in memdude baştaki yani bu kalıbın üzerine geldiğine yani. biz ondan mı bileceğiz? baba abi bu kalıbı nasıl bileceğiz? Yani? Abi şimdi kalıp değişmiş ya. Hocam. Bir üstte mesela estika'ı ef ila'ı aşağıda aşağıdaki fukara'ı fuala'ı fu galiba. Fu Oradaki istigâle faaleun kalıbını değiştin nasıl anlayacağız biz. Doğru mu abi? Evet. Hocam. Şu baştaki elif var ya. Hah. Bundan başlayarak. Bu kalıp Şimdi, değil, bu. kalıp yok. bunu mu değiştiriyor yani? Buradaki yani. elifi değil de. Bu kalıp neyi değiştiriyor İbrahim? Galip değişiyor diyorum yani. Ha Tam değişiyor kalıp. O zaman anlarsınız Cem'i -Cem mükesserin kalıpları çok çeşitli miydi? Cem-i kesra. Şimdi nasıl gidiyor? Sen buradan elde etmek istediğin netice ne? Niye, yani, nereye ulaşacaksın? o kalıb üzere geldiğim diyorum. Nasıl anlayacağız? E, sana gösterdiğim ismi gelme şekliyle işte. Bizim Şimdi estigau kelimesinin müfredini biz bulacağız. Nasıl bulacağız? Nasıl bulacağız? Kök harfleri bulacağız. Sat, dat, kaf. Sat gaf ismi gelecek. Şey f ailesi yani Dal, e, ayından. aynından gaf talamından isim gelecek. O harflerin yerine şimdi bu f ayin ve lamu koy Fazlalık harfleri harekleri ekle çıkmaz mı bu kalıp şimdi? Bunu bu e eklediğimiz zaman o fazalık çıkıyor tamam anladım anladım tamam. Tamam. tamam ben sana soruyor mu bilen çocuğu çıkartırken niye çıkartıyorsun maksat <gülüyor> ne diye? <ya? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gideri geliri niye böyle ayrı ayrı hal merde <gülüyor> Şimdi bu çoğu biz değiştirmiyoruz kamera. Bunu Arap dilin içinden alıyoruz. Kalıp e, kalıplarla ifade edilir. Çoğu. Yani şu kalıp üzere gelmiş, bu kalıp üzere gelmiş diye biz onu ezberleriz. Efla kalıp üzere gelmiş. <gülüyor> Onun çoğulu ney? Çoğulu ney onun? İşte çoğul da bu. Çoğul da bu. Şimdi, he, şimdi Türkçe'de bir kelimeyi çoğul yapmak için sonuna lerler ekleyince evet. sonuç tamam. tamam İngilizcede s gibi. Arapça'da bu şekilde olan kalıp da var ki müzekker kelimeden sonra me vav ve fethalnun getirerek yaparız. müslimune mühendisune gibi mühendis mühendisune olur çoğul olur cemmü ennesde de öyle vardır sonunda metarifine elif ve açık te getiririz müslimetün müslimatün gibi bu lerlar takısı getirmeye benzer ama bunun dışında lerlar takısı getirerek yapabildiğimiz böyle kalıplar var da onun dışında ki çoğunlukta bunlar cem kesser dediğimiz Müze, müfredinin kalıbı kırılmış, şekil değiştirmiş, hareketi değişmiş, onun ilave olmuş eksilim olmuş şekilde bozuluyor kalıp. İşte bunlar o bozuk kalıplardan bir kısmı sadece. Bu dersin başında, biliyor musunuz? Onun için dersin başında ediyor. Onun dersin başında evet. Biz bunlara teferriati değindik. Oralar dinlerseniz inşallah bir kısmın faydası olur. Muhsin Bey de yardımcı olur biraz inşallah anladığın kadarıyla. Evet, evet. evet cedde dedi ana şey ya. -sab dal, gaf. Kaf. Onu i̇şte kast ediyor. Başka bir ke kelimede bunların mi hiç? Mı? ama az ihtimalledir. <gülüyor> anla anladım. Kelimeler... anladım. Anladım, anladım. Mesela Sadegon'un yana Saduk Saduk. Onda da asah sat dal evet. Ama mana değişik. Ama Saduk'un çoğulu estego diye gelmez, başka gelir. Bunlar ha. Ona eee değinecektik. O şey, o şey, mesela, bu, o, şey, gelişen, şey burada da e, bu tarz ayrımlar zaman nasıl <gülüyor> Ezberlemek ne olacak? Biz bunu kelimeleri ezber, <gülüyor> kelimeleri ezberlerken, hani ben demiştim ya size kelime ezberlerken zıttıyla ile mi kolay olur diye. Şimdi o zıttını ge, geçmişte bıraktık. Diyoruz ki kelimeler çoğul ile ezberleyin. Sadığun <gülüyor> esirahu, tavilun tıvalun, kasiyun kısarun gibi. Fakiyun fukarahu gibi. Şimdi çoğular girdi Çünkü zıt zıt olan kelimeler anladık iyi kötü. Bundan sonra çok fazla zıt kelime lazım olmayacak bize. Bundan sonra çoğular lazım olacak. Tamam? tamam yani. i̇şte. yani bu anam mesela. Normal 5-6 e, alt dersli okusun değil mi? Evet. Keşke o dersleri dinleyerek yazsaydınız biraz şey aşinalık olurdu. Devam edelim. <gülüyor> Soru yoksa devam edelim. Esma'ul işaretilil ba'idi. Uzak için işaret isimleri. Birinci sütun müfret. ikinci sütun cem için. Birinci satır müzekker. İkinci satır mühennet için. Dolayısıyla müfret müzekker için e, zalikeyi kullanırız. Zalike talibun deriz. Müfret mühennet için tilkeyi kullanırız. Tilke talibetün deriz. İkinci sütuna geçtik. Cem müzekker ve Cem için içinde ortak olarak ulaikeyi kullanırız. Ulaike tullabun, ulaike talibatun diye. Hasılı kelam söyleyeceğimiz zalike mühret müzekker için kullanılan uzak ismi işarettir. Tilke mühret mühennet için kullanılan uzak işaret ismidir. Ulaike ise Zalike ve ortak çoğuludur, cemisidir. Ha ulai'nin, haza ve hazihinin çoğulu olduğu gibi. İkinci e, tabloda da mazi fiilin çekimi var. Müfret müzekker için Muhammedun Zehebe Ghaib için Cem müzekker gaib için Muhammed'in ve Hamid'in ve Ali'in zehbu, Müfret müennes için Gaib'e için Meryem'u Zehebet Cem müennes gaib'e için Meryem'e Aminet'in ve, ve Fatımet'in zehbne. Burada Tesniyeleri yok Müsen nasigaları yok yani Zehebe zeheba zeheb'u idi Zehebet zeheb'e ta idi <gülüyor> Burada sadece e, münferet ve cemini aldı, müslümanı almadı. Burayı da anladık. Evet. Mazi filmi ezberlemeyen var mı hala? Mazi filmi çekimi. Ben ben miyim, abi Az Dersin sonunda, Dersin sonunda onu var. yazalım inşallah. Onu ezberle, ezberleyelim. Evet. Abi, bu biz ezberleyelim. Mavi, Hepsi var onun var. aynısı diğerlerini böyle tablo tablo yapsak ezberlesek olur. Ya, Hiç fark etmez. Zehebenin yerine harac gelecek. Haracın yerine de harac. Hepsi aynı olduğu için bir tek fiili ezberlemek yetiyor. Hı, Diğerlerinde o o, Evet. El kelime atul cedide Yeni kelimeler. Daifun müzekker. Daifetun müennes. Cem'uhumu di'afun Ümmün cemuha ümmahatun zayıf biliyorsunuz zayıf demekti. Ümmün anne onun çoğulu onun çoğulu ümmahatun. Kaviyyun cemuhu o. Kaviyyi ne demek? Kaviyyi Türkçe'de kullanırız biz bunu. Abim, yakın Sağlam, güçlü. Kavimetli <strat> <nine> Sağlam, sağlam demek. Güçlü demek. Güçlü. Sağlam, güçlü. Sağlam mı <gülüyor> Zayıfın. Zayıf. Zayıf. Daifun. <gülüyor> Ney ki baştaki? Ben az önce ben buyur. Da iyi iPhone. Baskı hatası vardı ondan şaşırdı Ne yani vayim? Daha iPhone diyor ya. Daha iPhone, hayal yanlış vermişler. Da iPhone. Da iPhone yazmışlar değil mi siz de? Tamam. Sizin kitaplarınız kötü kitap bunun yanında baskısı olarak. Baskı vayim. Çöz çözesiniz diye. De pek çözecek gibi değilsiniz sanki. <gülüyor> güzel <gülüyor> Güzel Efendim? Onunla şey. Hemen iyi Evet. Gaviyun erviyao ebun cem'uhu abaun. Bakın mesela bu da e, elif memdu' ile bitmiş ancak gayr değil. Çünkü ef ila ve fuala'u galabında değil. Alimun cemuhu ulema'u Alim bilgin Bilen Yani aslında Evet Sorusu olan var mı arkadaşlar da?